İnkar edip ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa azaba atılmak üzere getirilirler. Haydi siz akşama girerken sabaha çıkarken Allah'ı taktis ve tenzih edin, namaz kılın, göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de. Onu takdis ve tenzihedin namaz kılın. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de Kendilerine ısınmanız için, size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için, ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, geceliğin veya gündüzün uyumanız ve onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda, işiten kimseler için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de, kah korku, kah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip, ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkı verirsiniz. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek ona itaat ederler. Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten odur. Bu diriltme ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar onundur. Gerçekten o aziz ve hakîmdir. Mutlak galiptir tam hüküm ve hikmet sahibidir.